Gülüver'in Gezilerim Lemuel Gülüver İngiltere'nin şehir kentinde doğdu. Ailesi orta sınıf bir aileydi. Gülüver'in doğumuna çok sevinmişlerdi. Gülüver'in ailesi onun bir cerrah olmasını istiyordu. Ancak Gülüver çoğunlukla gezmeyi ve denizleri keşfetmeyi hayal ediyordu. Ah, denizleri gezmeyi ve daha önce kimsenin keşfetmediği yerleri keşfetmeyi o kadar çok istiyorum ki. Seyahat etmek için kendisini yönlendiren biri olmayınca Gülüver ailesinin tavsiyesine uydu ve cerrah oldu. Gülüver İngiltere'nin en iyi doktorlarından biriydi. Hastalarıyla yakından ilgileniyordu ve onları iyi tedavi ediyordu. Ama kalbi ve ruhu her zaman denize açılıyordu. Pırıl pırıl sulara acaba bir gün yelken açabilecek mi diye sürekli merak ediyordu. Seneler geçti. Gülüver artık evliydi ve iki çocuğu vardı. Çocuklarının üzerine titreyen bir baba ve sevecen bir eşi olmuştu. Ama hayalini yaşamayı çok istiyordu. Hayatım sorun ne? Üzgün görünüyorsun. Bir gemide kaptanlık görevi teklif edildi. Kabul etmeyi istiyorum ama hem seni hem de çocukları düşünüyorum. Her zaman kalbinin sesini dinlemelisin. Denizlere açılmak seni mutlu ediyorsa o zaman işi kabul etmelisin. Ama bana söz ver, bize her zaman güvenle geri döneceksin. Çok teşekkür ederim tatlım. Gülüver ailesine veda etti ve güney denizlerine doğru yelken açtı. Kendisini dünyanın en mutlu insanı olarak görüyordu. Ama onu bekleyen zorlukların hiçbirinin farkında değildi. O gece bir fırtına çıktı. Deniz öfkeyle kabardı ve dalgalar gemiyi vurmaya başladı. Gemi kısa sürede paramparça oldu ve battı. Gülüver boğulmaktan kurtulmak için yüzebildiği kadar yüzdü. Tam hayatının sona erdiğini düşündüğü bir sırada büyük bir dalga onu denizin dibine doğru batırdı. Neyse ki bu olay Gülüver'in sonu değildi. Bir adanın sahiline sürüklenmişti. Derin bir uykudaydı. Gözlerini açtığında sırtında bir şey hissetti. Ama kendine gelemeyecek kadar yorgundu. Biraz zaman geçti ve Gülver nihayet uyandı. Aa, aşırı yorgunum. Ne? Niye kumsala bağlıyım ben? Oh, aa, saçım! Aşağı doğru bakınca serçe parmağının boyunda minik bir adam görüp şoke oldu. Adam ona doğru yürüdü. Gülver'in kafası karışmıştı. Yoksa ben öldüm mü? Cennetteki insanlar niye bu kadar küçük? Dev, biz Lilliputların adasında ne arıyorsun sen? Buraya bizi yemeye mi geldin? Ne? Hayır. Buraya adamızı çalmaya mı geldin? Ne adası? Lilliputların adası. Dur, bunu zaten söyledim sana. Yoksa Blufuskular mı yolladı seni? Ne, kuğu mu? Dev, niyetini söyle bana. Benim adım Lemuel Gülüver. Dev değil mi? Ayrıca yorgunum. Buraya nasıl geldiğimi de hiç bilmiyorum. Son hatırladığım şey... Günay denizinde bir gemi kazası geçirdi ve boğuluyordum. Asker Gülüver'in yalan söylemediğini anlamıştı. Dev Gülüver'i şehre götürelim ve onun kaderine kral karar versin. Lilliputluların Gülüver'i taşımak için yaptıkları büyük arabayı çekmek üzere toplan 300 at getirildi. Gülüver şehrin içinden geçirildi. Hala gözlerine inanamıyordu. Burası gerçekten de Lilliputların adası. Ve bana sanki farklıymışım gibi bakıyorlar. Çok tuhaf. Biri size farklı geliyorsa siz de o kişiye farklı geliyorsunuz demek ki. Algılar. Majesteleri bu adam bize zarar vermeyeceğini söylüyor. Hatta gemisinin açık denizde imha olduğunu ve o nedenle kaybolduğunu söylüyor. Ona öylece güvenemeyiz. O bizim için bir tehdittir. Bizi yemesi için Blefuskular tarafından gönderildiyse ne olacak? Eee, majesteleri bu adam Blefusku'yu bilmiyor. Oraya şey diyor. ku cool. Söyle bana Redressal. Sence bu adama güvenebilir miyiz? Eee, korkmuş ve kafası karışmış görünüyor majesteleri. Ve sonuç itibariyle o bizim konuğumuz. Ona kendisini kanıtlaması için bir fırsat vermeliyiz. Kral Gülüver'in üstüne tırmandı. Kral büyük suratlı bu büyük adama karşı temkinli yaklaşıyordu. Bu adam kral olmalı. Ona karşı nazik olmalıyım. İngiltere'den majestelerine en yüce saygılarımla benim adım Yolu Gülüver. Ben pek çok uzak ülkeyi ziyaret ettim majesteleri. Ama sizin krallığınız ayak bastığı ülkeler içinde en güzel ada diyebilirim. Burası Lilliput'ların adasıdır. Bizler sana küçük gelebiliriz belki ama hepimiz güçlü birer savaşçıyız, Güliver. Seni seviyoruz. <gülüyor> Seni seviyoruz. Ben bundan hiç şüphe etmiyorum majesteleri. Çünkü güçlü savaşçıların büyük kalpleri vardır. Beni misafirleri olarak gören bu sevecen krallığın halkı umarım sadakatimi kanıtlamam için bana bir şans verir. Hmm. Bütün şehir seyrediyor. Hiçbir şekilde acil karar almamalıyım. O bizim konuğumuzdur. O nedenle ona saygılı davranmalıyız. Ama Lilliput'un güvenliği için geldiği o tuhaf ülke hakkında çok bilgi sahibi olana kadar Gülüver'in hareketleri prangayla kısıtlanacaktır. Halk kralın kararı karşısında tezahürat yaptı ve Gülüver serbest bırakıldı. Şehri uzak olmayan yıkık bir tapınakta kalmasına izin verildi. Ona yetecek kadar büyük tek yapı burasıydı. Hareketlerini kısıtlamak için sağ ayağına bir pranga bağlanmıştı. Lilliput halkı dev konuklarına çok iyi bakıyorlardı. Her gün onlarca insan içleri yiyecek dolu arabalar getiriyordu. Çok miktarda kumaşı birbirine tutturarak ona yeni giysiler hediye ettiler. Lilliputlular dev konuklarıyla konuşmak için her gün gruplar halinde toplandılar. Gülüver onlara ilginç öyküler anlattı ve onları güldürdü. Onları teker teker avcuna aldı ve şehrin en güzel manzarasını gösterdi. Bir gün şehirde düzenlenen bir etkinlik vardı. Elipotalkı yerden yukarı gerilmiş bir ipin üstünde peş peşe yürüyorlardı. Korkmuş bir halleri vardı. Güliver'in kafası karışmıştı. Krala ne olduğunu sordu. Biz Dilupotalkı cesur ve gözü pekizdir. Karşında gördüğün şey dev Güliver cesaret ve sadakat sınavıdır. Bu sınavı her kim geçerse savunma bakanı yapılacaktır. Ama majesteleri bu çok tehlikeli görünüyor. İp çok yüksekte ya düşerlerse kötü bir şekilde yaralanabilirler veya hayatlarını kaybederler. Sadakatlerini kanıtlamaları hayatlarından daha mı önemli yani? Ee, ama Lilliput halkı cesur ve mağrurdur. Ve, e, bizim halkın cesaretini sınayacak başka bir yöntemimiz yok. Gülüver bir süre düşündü ve sonra Redressal'dan kendisine bir ip getirmesini istedi. Redressal yardımcı olmaktan memnundu. Kendisi de bu sporu sevmiyordu. Gülüver daha sonra iki parçalara böldü ve bunlardan bir ağ yaptı. Sonra bu ağı yukarıdaki ipin altına yerleştirdi. İşte şimdi oldu. Ne de putlular artık hayatlarını tehlikeye atmadan bu spora katılabilirler ve krallıkta savunma bakınına kavuşabilir. Halk Güliver'in yaptığı bu yenilik için tezahürat yaptı. Kral ödül olarak Güliver'in ayağındaki prangayı söktürdü. Güliver <gülüyor> artık adada serbestçe gezebiliyordu. Çok mutlu olmuştu. Zaman geçtikçe Güliver Lilliput halkının güvenini kazandı. Kral artık önemli konuları onunla konuşuyordu. Güliver aynı zamanda düşman Blapuzk adasını da öğrendi. Lilliput halkı ile Lepusku halkı yıllardır birbirine düşmandı. Gülüver bütün öyküleri büyük bir ilgiyle dinledi. Bir gün acilen saraya davet edildi. Gülüver bize yardım etmelisin. Blefuscu şu anda bize saldırıyor. Gülüver sahile koştu. Bir gemi filosunun Lilliput'a doğru geldiğini gördü. Gemiler silahlarla donatılmıştı. Bu bir işgaldi. Elinde bir iple gemilere doğru yürüdü. Flafus kulular Gülüver'i görünce şoke oldular. Bu da ne? Nasıl bu kadar büyük olabilir? Saldırın! <gülüyor> Kesin şunu! Faydası yok! Geri çekilin! Geri çekilin! Gülüver bütün gemileri iplerle bağladı ve onları omzunun üstünden bir bohça gibi çekti. Gemileri Lilifut sahiline getirdi. Halk bir kez daha Gülüver'e tezahürat yaptı. Gülüver insanların hayatını kurtarmıştı. Çok iyi Lemuel Gülüver. Ama niye duruyorsun? Blackfuskunun bütün gemilerini buraya getir. Böylece gelecekte bize savaş açmak için ellerinde bir ordu kalmasın. Beni affedin majesteleri ama bu hiç adil değil. Blefuscu kendini başka düşmanlardan korumak için orduya ihtiyaç duyabilir. Ben savaşa katılan bütün gemileri getirdim buraya. Öbür gemiler Blefuscus sahilinde şu anda. Onları buraya getiremem. Emrine uymadığı için Kral Gülüver'e kızdı. Aradan birkaç gün geçti. Redresal Gülüver'in yanına geldi. Gülüver, beni dinle. Merhaba Redresal. Neden fısıldıyorsun? Burada olduğumu hiç kimse bilmemeli. Sana çok önemli bir mesaj iletmeye geldim buraya. Kralın konseyle yaptığı konuşmayı duydum. Senden memnun değiller. İyi ama neden? Çünkü sen bütün gemileri Bilefusku'dan getirmeyerek kralın emirlerine karşı gelmiş oldun. Dinle Güliver, derhal Liliput'u terk etmek zorundasın. Bu ada artık senin için güvenli değil. Ama ben nereye gidebilirim? Belki Blefuscu'ya. Ele geçirilen gemilerden birinin kumandanını duydum. Blefuscu kralına mektup yazıp senin varlığından övgüyle bahsedecekmiş. Güvenle geri dönmek için onlardan bir gemi yapmalarını isteyebilirsin. Onlar hala bizim düşmanımız ama sen benim dostumsun ve senin için kaygılanıyorum. Çok teşekkür ederim dostum. Öyleyse her gitmem gerek. Seni her zaman hatırlayacağım küçük dostum. Ben de seni hatırlayacağım iyi kalpli dev Güliver. Güliver hemen Blapescu'ya doğru kaçtı. Beline kadar derin suların içinde yürüdü ve Blapescu kıyılarına vardı. Kralın bütün ordusuyla birlikte kıyıda beklediğini gördü. Benim geldiğimi görmüş onlarlar bana saldırmadılar. Majesteleri, ben buraya savaşmaya gelmedim. Ben Lemuel Gülüver ve buraya sizden yardım istemeye geldim. Tabii ki. Sen gemilerimizi ve adamlarımızı kurtardın. Sana teşekkür ederim Gülüver. Sana Gülüver diyebilirim umarım. Emrinizdeyim Majesteleri. Gülüver'in kalması için hazırlıkları yapın. Ertesi gün Gülüver Blefuscu kıyılarında duruyordu. Aniden suda yüzen bir şey gördü. O bir tekne mi? Koşarak krala gitti. Kral derhal kumandana emir vererek en az bir düzine gemi yollayıp tekneyi sahile çekmelerini söyledi. Ardından adamlarına tekneyi onarması için Gülüver'e yardım etmelerini söyledi ve ona her konuda yardım edeceğine söz verdi. Gülüver mutlu olmuştu. Artık eve dönebilir ve ailesini yeniden görebilirdi. Tekneyi onarmaları bir hafta sürdü. Tekne sağlamdı ve Gülüver'e yetecek kadar büyüktü. Blefescu halkı kralın emriyle tekneyi yeterli miktarda su, meyve ve yiyecekle doldurdu. Bu tevazunuzu asla unutmayacağım majestedir. Sen güçlü ve genç bir adamsın Gülüver. Biz de seni asla unutmayacağız. İyi yolculuklar dostum. Gülüver Blefescu halkını el salladı. Çocukları için pek çok güzel hikayesi vardı. Gülüver eve vardığında karısına ve çocuklarına sımsıkı sarıldı. Gülüver 24 Nisan 1702'de Nantucket vardı.